Ey bana iyi diyen adam sofu koyan nasıl sofu olur ki cübbeyle sarık giyen ey bana iyi diyen adam sofu koyan nasıl sofu olur ki cübbeyle sarık giyen başıma taç vurundum halka sofu göründüm dışıma hırka giydim içim bir kuru kovun başıma taç vurundum halka sofu göründüm dışıma hırka giydim içim bir kuru kovun Dilim sözde şükreyler, Gönlüm fesat fikreyler, Hiç böyle mi zikreyler, Hakkı aşk ile seven? Dilim sözde şükreyler, Gönlüm fesat fikreyler, Hiç böyle mi zikreyler, Hakkı aşk ile seven? Akıl hakkı gözetmez, etmez. Kulak işitir tutmaz, dilim yerinde yatmaz, davacı söyler yalan. Akıl hakkı gözetmez, kulak işitir tutmaz, dilim yerinde yatmaz, davacı söyler yalan. Yunus çok iyi bilir, yalancı yolda kalır, bir gün maksadın bulur gerçeklik ile gelen. Yunus çok iyi bilir Yalancı yolda kalır Bir gün maksadın bulur Gerçeklik ile gelen Dilim sözde şükreyler Gönlüm fesat fikreyler Hiç böyle mi zikreyler Hakkı aşk ile seven Başıma taç vurundum Halka sofu göründüm Dışıma hırka giydim İçim bir kuru kovan, akıl hakkı gözetmez, kulak işitir tutmaz. Dilim yerinde yatmaz, davacı söyler yalan.